Ali sallallahu ve yanında oturanlardan bunu gören bir adam olayı anlatana "Ali sallallahu ve hücünlendirdin." dedi. Ali sallallahu ve sellem bu adama "Bırak onu." buyurdu. Çünkü o kendisini ilgilendiren, endişeye sevk eden bir şeyi sormakta. Sonra olayı anlatan zata "Haberini bana tekrar anlat." dedi. O da tekrar anlattı. Ali sallallahu ve sellem de gözyaşları sakalına ininceye kadar ağladı ve sonra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 Hicret yeri Taybe, Medine, Mülkü Şam'dadır. Altı İbni Selam'dan biz muhakkak Mukaddes Kitap'ta Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıtımını şöyle bulmaktayız deyip yine aynı yedi aynı, sekiz aynı, dokuz aynı, sadece şu var ziyadelik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 Bu sebeple içeri girinceye kadar onunla beraber yürüdü. ve vesselamın bir ayağı evin içinde, bir ayağı dışarındayken kendi aralarında fısıldaştılar. Sonra yüzünü çevirdi ve biliyor musun dedi kiminle konuştum. Bu bugüne kadar hiç görmediğim bir melekti. Bana selam vermek için Rabbim'den izin istemiş. Allah buyurdu ki biz sana Kur'an ayırt etmek, sekineyi sebat etmek, Furkan'ı da birleştirip vasıl olmak için verdik, indirdik.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 bir adam Resulullah'a senin peygamberlik işinin başlangıcı nasıl oldu ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Salatü vesselam süt annem Saad bin Bekla oğullarındandı. Bir gün ben ve onun bir oğlu kuzu ve oğlaklarımızı otlamaya gittik. Yanımıza azı kalmadık. Ben kardeşim git de bize annemizden azık getir dedim. Kardeşim de gitti. Ben kuzu ve oğlakların yanında kaldım derken beyaz iki kuş geldi sanki onlar kerkenez kuşuydu.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 Son onlardan biri arkadaşına onu dik dedi. O da onu dikti ve üzerine peygamberlik mührüyle mühürledi. Ardından onlardan biri diğerine onu terazinin bir kefesine ümmetinden bin kişiyle bir kefiye koy dedi. Ansızın kendimi bazısının üzerime düşmesinden korktuğum bir halde üstümde duran bin kişiye bakarken buldum. Bunun üzerine onlardan biri şayet ümmetinin hep onunla tartılsa yine de hiç şüphesiz onlara ağır basar.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 16 oldu rivayet i̇bn Ömer'den bir yolculukta biz aleyhissalatü vesselam ile beraber edik. Derken bir bedevi geldi. Kendisine yaklaşınca aleyhissalatü vesselam ona nereye gidiyorsun dedi. Aileme dedi. Bir hayır elde etmek ister misin? Nedir o dedi. Tek olan hiçbir ortağı olmayan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet edeceksin. Adam dedine kim şahit eder dedi. Şu dikenine ağaç şehadet eder buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam o ağacı çağırdı. O vadinin kenarında bulunuyordu. Hemen yeri yara yara geldi. Nihayet onun yani aleyhissalatü vesselamın huzuruna dikildi. O ondan üç defa şehadet getirmesini istedi. Bunun üzerine o onun buyurduğu gibi olduğuna üç defa şehadet getirdi. Sonra biteğine bulunduğu yere döndü. O zaman bedevi, eğer bana uyarlar, onları sana getiririm. Aksi takdirde ben döner seninle kalırım diyerek kabilesinin yanına döndü. 17. No'lu rivayet Cabir'den Bir yorculu aleyhissalatü ve ile beraber çıktım. O uzaklaşıp görünmeyeceği bir yere kadar gitmedikçe defacide çıkmazdı. Yolculukta bir müddet sonra ne bir ağacın ne de bir tepenin bulunmadığı çöl bir yerde konakladık. ve vesselam Cabir buyurdu.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 defol Allah'ın düşmanı ben Allah'ın elçisiyim defol Allah'ın düşmanı ben Allah'ın elçisiyim diye üç defa söyledi ben Allah'ın elçisiyim dedi üç defa söyledi ardından o çocuğu ona yani annesine geri verdi yolculuğumuzu bitirdiğimizde yine o yere uğradık o kadın yanında sürmekte oldu iki koç olduğu halde çocuğuyla beraber karşımıza çıktı ve şöyle dedi ya Resulullah hediyemi benden kabul buyur seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki şeytan ondan sonra hala dönmedi, musallat olmadı. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem ondan birini alın, diğerini ona geri verin buyurdu. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve sellem aramızda olduğu halde tekrar yola koyulduk. Sanki üzerimizde bizi gölgelendiren kuşlar vardı. Giderken bir de ne görelim? Kaçan bir deve. Nihayet iki cemaat arasında kaldığında eğilerek secdederek yere kapandı.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 Ali sallat ve salamla beraberdik ve nedceroğullar yurdumda bir bahçeye vardık. Bir de ne görelim, bir de ve bahçeye giren herkese ucum ediyor. Bunun üzerine Ali sallat ve yanına gelip onu çağırdı. O da dudağını yere koyarak gelip onun önünde çöktü. Ali sallat ve bir yular getirin diyordu. Yuları getirdiler. O da onu yularlayıp sahibine verdi. Sonra döndü ve şöyle buyurdu.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 bana yeter bana yeter buyurmuş. 24 yine aynı. 25 ne olur rivayet İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'ı çağırıp su istedi. Bilal da su aradı sonra gelip yok vallahi su bulamadım dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir su kırbası var mı buyurdu. O da ona bir su kırbası getirdi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem iki avucunu kırbanın içine yaydı. Hemen iki elinin altından bir göze kaynadı. İbn Abbas dedi ki başkası abdest alırken İbnü Ma'av da su içiyordu. 26 Câbir bin Abdullah'tan Ali sallallahu ve ile beraber savaşa yolculuğa çıktık. Biz o gün 210 kişiydik. Derken namaz vakti geldi. Ali sallallahu ve topluluk içinde kimsede sütemiz su var mı dedi. Hemen bir adam içinde bir miktar su bulunan bir su kabı ile koşarak geldi.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 parmaklarının arasından gözlerinin yani şu gözlerinin çıktığını, kaynadığını kesinlikle gördü. O herkes abdestini alıncaya kadar da avucunu tastan kaldırmadı. 27 aynı. 28 29 30 aynı. 31 ne olur rivayet İbn Ömer'den. Anıselatü vesselam bir hurma kütüğünün yanında ona dayanarak kutbu okurdu. Sonradan kendisine minber yaptırınca bu kütük üzüm üstünden inledi. Öyle ki sonunda Aleyhisselatü Vesselam gelip onu sıvazladı da inlemesi durdu. 32 İbni Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe irat buyurduğu zaman kalkar ve uzun zaman ayakta kalırdı. Ayakta durması da kendisine zor gelirdi. Bu sebeple bir hurma kütüğü getirildi. Bir yer eşilip Aleyhisselatü Vesselam için dikine onun yanına dikildi.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 bu söz ve vesselam'a ulaştı da o da onu bana getirin buyurdu sahabe de onu ona getirdiler neticede ona kendisi için şu üç veya dört basamağı yapmasını emretti bu basamaklar hala Medine camisinin birindedir aleyhissalatü vesselam bunda bir rahatlık buldu bu yüzden aleyhissalatü vesselam hurma kütüğünden ayrılıp kendisi için yapılan bu basamaklara yönelince bu kütük hüzünlendi ve aleyhissalatü vesselam ondan ayrıldığı zaman devenin inlemesi gibi inledi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 Câbir bin Abdullah'a bana ve vesselamın bizzat kendisinden duymuş olduğum bir haberini naklet ki ben de onu senden naklen rivayet edeyim dedim. Bunun üzerine biz ve vesselam ile beraber hendek gününde hendek kazıyorduk. Neyse hiçbir yemek yememiş zaten buna imkan ve güç de bulamamış bir halde 3 gün kaldı. Derken hendekte kazmanın işlemediği sert bir yer ortaya çıktı. Aleyhissalatü vesselamın yanına gelip ya Resulullah dedim. Hendekte sert bir yer ortaya çıktı bir baksanız.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 Biz fırından ekmek almaya, çömlekten de et almaya ve tirit yapıp avuçlayarak onlara vermeye devam ettik. Bu sırada Ali sallallahu aleyhi ve tabağın başına yedi veya sekiz kişi otursun buyurdu. Onlar yiyip bitirdikleri fırını çömle açtık gördük ki onlar olduklarından daha dolular. Biz böyle yapmaya devam ettik. Her ne zaman fırın açıp çömleğin kapısını kaldırdığımızda onları önceden olduklarından daha dolu bulduk. Nihayet bütün Müslümanlar doydular. Yemeğin bir kısmı da geriye kaldı. Sonra ve vesselam bize halka açlık sabit etti. Binaenaleyh yiyin. Onlara da yedirin buyurdu. Biz de gün boyu yiyip yedirmeye devam ettik. 44 dört nolu rivayet Enes'ten Üvey babam Ebu Talha annem Ümmü Süleyme ve vesselam için yiyeceği bir şey yapması emretti. Sonra da Ebu Talha beni Ali sallallahu aleyhi ve gönderdi. Ben de ona gelip, beni Ebu Talha gönderdi. Seni yemeğe davet ediyor dedim. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve orada bulunan topluluğa kalkın davete gidiyoruz dedi. Ardından kendisi yola çıktı. Topluluklarının beraber yola çıktı. Yolda onu karşılayan Ebu Talha Ya Resulullah dedi. Ben gerçekten sadece senin için yemek yaptım. Ali sallallahu aleyhi ve sallam bunları doyurmak sana düşmez. Sen git diyorludur. Sonra yola devam etti. Topluluk da devam etti. Neyse yemek getirildi. ve Vesselam elini yemeğin üzerine koyup besmele çekti. Sonra da on kişiye müsaade et gelsinler buyurdu. O da onlara müsaade etti geldiler. ve Vesselam onlara Allah'ın adıyla Bismillah değil yeğin buyurdu. Onlar da doyuncaya kadar yediler. Sonra kalkıp gittiler. ve Vesselam bunu seksen kişiye yaptı. Enes dedi ki Ali ve vesselam ile ev halkı da yedi, üç geriye yemek bıraktılar. 45 ne no olur rivayet Ebu Ubeyd'den Ali ve vesselam için bir tencere yemek pişirildi. Yemek yeme oturulunca bana kolu veriyordu. Kolonun hoşuna gider yemesini severdi. O da hemen kolu ona verdi. Sonra tekrar bana kolu veriyordu. Bunun üzerine Nebi Allah dedim koyunun kaç kolu var ki? Cevaben Nefsim elinde tutun Allah yemin olsun ki şayet sussaydın senden istediğim sürece sana kol verilecekti ve sen bana kol verecektin.